Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El mertebetu es-sâniye. mertebe. El kitâbe. El mertebetu es ikinci mertebe el kitâbe. Ve el îmânu el îmân el îmân dir bi mâ yazdı. ilminin kendisiyle geçtiği şeyleri yazdı. Yani bütün ilminde olan o dedi ki birinci mertebe neydi? Allah'ın her şeyi tafsilatıyla bilmesiydi. O bilgiyi Allah azze ve celle yazmıştır. Mimma kadil mahlukati ee, yaratılmışların kaderlerinden fil mahfuzi levhil mahfuzda. Onları yazdı. Yok. Mimma kadil mahlukati fil levhil mahfuzi levhil mahfuzda yazdı. Yaratılmışların ölçülerini miktarlarını yazdı. Ve o kitap o Onda hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. لم يفرط yani tefrit. Hani gevşek, eksik, gedik hiçbir şey kalmamıştır. Hepsini yazmıştır. Her olmuş olan ve ma ve oluyor olan ve her kul kâin Ve kıyamet gününe kadar her olacak olan da onda yazılıdır. Fehuve mektubun o yazılıdır. İnallahi teala Allahu Teala'nın katında fi ummin kitabi kitapların arasında. Ve yüsem mev zikir ve gımeme ve imam diye isimlendirilir. Ve kitabel mübin ve apaçık kitapta isimlendirilir. Allahu dedi ve şeyin her şey ahsaynahu fi imam mübin o apocik kitapta ahsaynahu <gülüyor> biz onu yazdık saydık yazdık İmam-ı Mübin. Fakat Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki in evvel ma khalaqallahu al-qalam. Ee, Allah'ın yarattıklarının ilki kalem kalemdir. Oldu mu? In evvel ma khalaqallahu e, evvela ma khalaq. Evvela burada eğer evvele diye okursan evvele ne olur, zarf olur. Öyle mi? Allah kalemi ilk yarattığı zaman olur o zaman. Öyle mi? Ama evvelu ma khalaqallahu el qalamu dersen, o zaman ne olur? O zaman Allah'ın ilk yarattığı kalemdir olur. Allah kalemi ilk yarattığı zaman "Fekal dedi, "Oku." Yaz. "Kalen dedi, "Ma ektub?" Ne yazayım? "Kale, "Uktubul kadere." Kaderi yaz. "Ma kana ve huwa kainun ila al-abada." İla ebedi ee, ne olduysa ve evvede kadar ne olacaksa onları yaz. Evet. Şimdi ikinci mertebe, kaderin mertebelerinden ikincisi kitabettir. Kitabet ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin bildiği bütün bilgileri yazıya dökmesi demektir. Bunu yazması demektir. Normalde e, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede önümüzdeki ayette diyor ya وَكُلَّ şeyin أَحْصَيْنَاهُ fi imamin mubin o da başka bir ayette diyor, ''Size yerde ve gökte isabet eden hiçbir şey yoktur ki muhakkak ki o bir kitaptadır.'' diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle bütün ilmi ne, ne yapmıştır? Yazmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada kitabımızda olan başka bir hadiste, bunun dışındaki bir hadiste diyor ki, ''Ketaballahu meqadira'l halaiqi'' كتب الله مقادير الخلائق yok iki tane hadisi birbirine karıştırdık كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه وكان عرشه على الماء الله yeri ve göğü yaratmadan 50000 sene önce yaratılanların şeyini yazdı yaratılanların kaderini hepsini ne yaptı? Yaratılanların kaderini yazdı 50.000 sene önce. Bir 50.000 sene ve kana arşuhu ala'l ve onun arşı da Allah azze ve celle'nin üzerine istiva etmiş olduğu arşı da neydi? Suyun üzerindeydi diyor ve kana haşuhu ala'l Şimdi normalde Allah azze ve celle bunu yazmıştır. Bu yazmış olduğu bilgiyi yazmış olduğu kitabın ismi levh mahfuzdur. Öyle mi? Yazmış olduğu kitabın ismi levh mahfuzdur. Veya kitabın Muvindes veyuta el-İmamız bu işarinde yazan e, bilgilerin yazmış olduğu kitap. Bu kitap Allah azze ve celle'nin katındadır. Allah azze ve celle bu kitabı kendi katında muhafaza eder. Ne ona bir melek bakabilir, ne ona başka bir kul bakabilir. Allah azze ve celle'nin dışında ve Allah yeri ve göğü yaratmadan önce 50.000 sene önce bunu yazmıştır. Bunlar sahih rivayetler ve ayet kelimeler yani bu yazıyla alakalı olan. Şimdi bu yazıyla alakalı bizim bilmemiz gereken meselelerden bir tanesi şu. Biz mesela diyoruz ki her şey ecel, rızık, insanın ne olacağı Allah katında yazılıdır. Ve Allah Azze ve Celle bütün bilgisini de ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bütün bilgisini de yazıya dökmüştür. Mesela bir takım hadisler var. Biz bu hadislere baktığımız zaman kafa karışabiliyor. Örneğin ne gibi kim? ecelinin uzamasını istiyorsa ne yapsın? Sıla Rahim yapsın. Öyle mi? Kim ecelinin uzamasını, rızkının da artmasını istiyorsa ne yapsın? Sıla Rahim yapsın. Men ahabbe en yunsae lehu fi eclihi au yuzade fi rizqihi felyesil rahimehu. Kim bunu istiyorsa bunu yapsın. E şimdi biz normalde mesela baktığımız zaman bir insana ecelinin artması veya da eksilmesi, ömrünün artması veya eksilmesi veya bir insanın rızkının artması veya eksilmesi mümkün müdür? Hani biz diyoruz, herkesin eceli geldiği zaman ne bir saat ileri gider ne de bir saat geriye gelir, öyle değil mi? Ne bir saat وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ Yani ecel geldiği zaman ne bir dakika ileri giderler ne de bir, ne bir saat ileri giderler ne de bir saat geriye gelirler, herkesin eceli sabittir. Peki biz bunu bunu nasıl anlayacağız? Yani bu tip hadisler ile bu Allah azze ve celle'nin bunu yazdığını ve bu yazının da işte değişmeyeceğini, Allah'ın yanında mahfuz olduğunu biz nasıl anlayacağız? İkisinin arasını nasıl birleştireceğiz? Bir söyleyecek olan bir şey söyleyecek olan var mı? Evet. Ablam ikisipte alimler yaptığımız. Bazı alimler demiş ki buradan kasıt değişecek olan ve hakkı bir artırmak değil, bu hakkı bir şeydir. Yani değişmez işte sevap yönünden insanlar meden daha hayırlı geçirirler. Bereket yönünden diyelim. Bazıları demişler ki bu değişir. Am bu değişen levh-i olan değildir. Allah azze ve celle'nin kadir gerisine meletlere vermiş olduğu yazısı. O zaman ne diyeceğiz? Bu kitabet ana kitabettir. Yamhulllahu ma yashau ve yuthbitu ve indehu ummul kitab. Allah dilediğini siler, dilediğini de isbat eder. Yani baki bırakır. Onun yanında Ümmür Kitap vardır. Kitabın anası Allahu Ze ve yanındadır. O zaman biz şunu bileceğiz. Tek kitabet Allah'ın kendi ilminiyle hümehfuza yazmış olduğu kitabet değildir. Farklı farklı kitabetler vardır. Farklı farklı yazılar vardır. Ne gibi mesela? Bir, Hepimizin bilmiş olduğu hadisi olduğu gibi inna ehadekum la yecmeu halquhu diyabah Şan İbn Mesudun hadisinde neydi? Sonra melek gelir, fun ve yursilullah melek. Melek ne yapar? Onun kaderini onun rızkını, şey onun ecelini, onun rızkını, başka onun şakî mi, saîd mi olacağını, başka onun kız mı, erkek mi olacağını anne karnındayken yazar. Bu başka bir kitabettir. Öyle değil mi? Burada zikretmiş olduğumuz kitabetin dışında bir kitabettir. Yine mesela kitabetlerden bir tanesi nedir? Allah azze ve celle Kadir Gecesi'ni anlatırken ne diyor? Fiha yufraku kullu emrin hakim. O gecede bütün hikmet sahibi işler ne yapılır? Bütün hikmet sahibi işler paylaşılır her Kadir gecesinde bir sonraki Kadir gecesine kadar ki Selef ayeti bu şekilde e, tefsir etmişler. Bir sonraki Kadir gecesine kadar olacak olan işler o işle muvekkel olan meleklerin eline dağıtılır. Öyle mi? O iş ile muvekkel olan meleklerin eline dağıtılır. Mesela yine başka bir kitap كُلُّ huwa fi فِي diyor Yine Seleften bazıları işte bu ayet-i kerimeyi Allah her gün bir iştedir. Yani bunu e, sıhhati ihtilaflı olan bir rivayette peygamberimiz o her gün işte bir sıkıntıyı mutlaka giderir, bir günahı mutlaka affeder diyor. Seleften bazıları da günlük yazı, yani Allah azze ve celle günlük olacak olan işleri yazı şeklinde o günün o işiyle görevlendirilmiş olan meleğine verir. Şimdi o zaman ne olmuş oldu? Bir, Allah azze ve celle'nin katında levhi mahfuz olup hiç kimsenin Allah'ın dışında ıttilağ edemediği kitabın anası olan bir kitabet vardır. İki, Allah Azze ve anne karnındayken çocuğun dört tane o saymış olduğumuz maddeyi yazmak için görevlendirilmiş olduğu melek vardır ve o yazı vardır. 3- Her Kadir gecesinde bir sonraki Kadir gecesine kadar olacak olan işleri o işlerle görevlendirilmiş muvekkel olan meleklere yazı şeklinde verilmesi vardır. 4- Günlük işlerin ayrıyeten o özel olarak o işle ilgilenen insanlara verilmesi şeydir. Me meleklere verilmesi vardır. Bu değişiklikler yani bu mesela bir takım hadislerde işte e, sadakanın belayı def mesela. Misal. işte duanın bazı şeylerin önüne geçeceği mesela. Sıla-i rahmin insanın rızkını genişleteceğini ve insanın ömrünü artıracağına dair mesela. Bu tip e, kafa karıştıracak hadislerde biz hemen ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki eğer kitabet yönünden olayı incelersek bu değişme levh-i mahfuzda olan değişme değildir. Bu, o diğer kitabetlerde olan değişmedir. Mesela nasıl açıklayabiliriz? Şu şekilde. Diyelim ki mesela yıllık yazıların yazılmış olduğu kitabette şöyle bir yazı yazıldığını düşünelim. Bu kulun ömrü normalde 60 yıldır. Yani bu senenin sonunda bu kulun ömrünün canı alınması lazım 60 yıldır. Ama levh-i mahfuzda şöyle bir yazı vardır. Bu kul daha fazla Süleih Rahim yaptığından dolayı bunun ömrü 70 yıldır. Bak yine kitabet Allah'ın yanındaki değişmedi. Yamhullahu ma yashau ve yuthbit Allah dilediğini siler dilediğini sabit kılar ve indehu kitap. Kitabın anası nedir? Kitabın anası onun yanındadır. Böyle mi? Ne olmuş oldu? Asıl o kitabet değişmedi. Allah'ın yanında baki kalmış oldu. Lakin o meleklerine de verilmiş olan kitabet değişmiş oldu. Ve bu yine kitabette değişiklik değildir. Neden? Çünkü kitabetin içindeki değişikliktir. Yani zaten levh-i mahfuzda bu değişikliğin olacağı da yazılı olduğu için dikkat ederseniz bu da Allah'ın ilmidir. Yani Allah'ın ilminde bir değişiklik ne değildir? Allah'ın ilminde bir değişiklik söz konusu değildir. Bu da mevcuttur. Tamam? Bu şekilde. Ee, veya işte kardeşimizin söylediği gibi bazı alimler de hiç zaten konuyu kitabet meselesine dahil etmeden demişler ki buradaki rızkın artması, sadakanın belayı def etmesi, Ondan sonra ömrün sırayı rahmin ömrü arttırması bunlar hep nedir? Mecazi anlamdadır. Yani nasıl mecazi anlamdadır? Bu hakiki bir artış değildir. Bu işte ömre bereket verilmesidir. Ömrün hayra muvaffak kılınmasıdır vesaire. Bu şekilde ne yapmışlar? Bu şekilde zikir etmişler. Yine burada mesela bir meseleyle alakalı, kitabet meselesiyle alakalı meselelerden bir tanesi. Arkadaşımız hadisi okurken de dikkat çektik. İlk olarak Allah neyi yarattı? Yani bu aslında çok gereksiz bir e, ihtilaf, yani çok fayda hiç bir faydası olmayan bir e, ihtilaf ama bu konunun içerisinde ele alınan meselelerden bir tanesi. İlk Allah arşı mı yarattı? Yoksa Allah ilk kalemi mi yarattı? Öyle mi? Şimdi arkadaşımızın normal bu önümüzdeki var olan hadise göre baktığımız zaman eğer dersek ki evvelu yani evvelu mübteda olarak okursak evvelu ma halakallahu el kalem Allah ilk kalemi yarattı olur yani açık bir şekilde kalem ilk yaratılmış olur. Ama inne evvel ma halakallahul kaleme dediğimizde iş değişir. Niye? Allah kalemi yarattığı ilk zamanda dedi ki. Yani burada kalem ilk yaratıldığı değil de kalemin ilk yaratıldığı zamandan söz etmiş oluyor. Bazı alimler demişler ki bu hadisi evvelu ma halakallah diye okuyanlar yani mübteda ve haber diye okuyanlar Demişler ki, bu ilk yaratılmış olan yaratıkların ilki kalemdir. Bazı alimler de o önceki zikretmiş olduğum hadis vardı ya, hani Allah yeri ve göğü yaratmadan 50.000 bin sene önce e, yaratıl yaratılacak olanların kaderini yazdı ve arşı da şeyin üzerindeydi. Arşı da suyun üzerindeydi e, hadisine dayanıp hiç yaratılmış olanı arş olduğunu söylemişler. Mesela İbn Kayyim Nûyeste demiş ki vel hakku enel arş qablü li ennehu 'inda'l kitabeti za erkani. Yani hak olan arş önce yaratıldı. Çünkü o kitabet esnasında rükünleri belliydi. Hani diyor ya o arşı suyun üzerindeydi hadisine dayanıp vel hakku enel arş qablü li ennehu 'inda'l kitabeti kana za erkani. Çünkü yazılmış anında o ikti. Bu da dediğim gibi hiçbir fayda getirecek bir bilgi değil. Sadece bu konunun içerisinde geçtiği için zikretmiş olduk bilgi babından. Evet. El mertebe tutsali etu üçüncü mertebe el irade ve meşi meşi etu ve isteme. Yani anne kulla anne kulla ma yjri fi hazal kouni bu bu kainatta olan her şey kanaat olan her şey, fehuwa bi iradeti llahi iradesiyledir ve meşiyetihi meşiyeti'd dairati baina rahmatihi fehuwa bi iradeti o Allah'ın iradesiyledir muradıyladır ve meşiyetihi ve onun dilemesiyledir ed dairati o meşiyeti şimdi vasfediyor dönen baina rahmeti vel hikmeti hikmet ile rahmet arasında dönen Allah'ın dilemesiledir yahdi men ee, kime, e, kime, Bir rahmeti rahmetini kime dilerse Yehdi hidayet eder Men yeşâ'u bir rahmetihi rahmetiyle Kime dilerse hidayet eder Ve yudillu men yeşâ'u bir hikmetihi Ve e, kime dilerse de hikmetiyle onu saptırır La yuselu sorulmaz Amma yif'alu e, Yaptıklarından bir kemali, Hikmetihi ve sultanih e, Hikmeti ve Hikmeti ve Hikmetinin ve sultanının yani saltanatının kemalinden ötürü yaptıklarından sorulmaz. Wahum yus elun. Lakin yanıtılanlar sorulurlar. Wa ma waqa min zarike ve onlardan vakı olan, wa ma waqa min zarike bundan vakı olan, fainna hum mutabiqun li ilmihi sabiki o Allah'ın geçmiş ilmine mutabiqtir uygundur el mektubi yazılmış olan ilmine fil lahihi mahfuzi lahihi mahfuzda. Femeşiatullahi Allah'ın dilemesi نافizetun uygulamadadır yani her şey Allah'ın dilemesiyle uygulamadadır. Geçerli olan Allah'ın dilemesidir. Ve kudretuhu şamiletun. Allah'ın kudreti her şeyi kapsayandır. Maşa Allahu kana Allah'ın dilediği olur ve melem yeşa lem yekun. Onun dilemediği de olmaz. Fe la yakhrucu an iradetihi şeyun. Allah'ın iradetinden hiçbir şey çıkmaz. وتعالى, Allah dedi ki, تشاؤون, siz dilemesiniz, illa Allah Azze ve Celle. Ve Allahın dilemesi siz dilemezsiniz mesiniz ancak Allah Azze ve Allahın dilemesi olmadıkta, siz dileye Rabbi diyor ve Allahın dilemesi olmadıkça siz dileye diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allahın dilemesi olmadıkta, siz dileye mesiniz diyor ve sellem Ve Allahın dilemesi olmadıkta, siz dileye diyor Allah ve Celle. Ve Allahın dilemesi ve Celle. Ve Allahın dilemesi ve Beyne isbegeyini, min asabi al-Rahmani, <gülüyor> Allah'ın parmaklarının arasından iki parmağın arasındadır. Ke kalbin vahidin tek kalp gibidir. Yani Allah'ın parmaklarının arasında ki iki parmağın arasında tek kalp gibidir. Yusarrifuhu haythu yasha, dilediği gibi ne yapar, o kalpleri çevirir. Şimdi kader meselesinin içindeki en ince meselelerden bir tanesi Allah azze ve celle'nin ve Allah azze ve celle'nin iradesi meselesidir kader meselesinin içerisindeki en sıkıntılı meselelerden bir tanesi bu. Yani birçok taifenin ayağını kaydıran ve saptıran mesele Allah'ın meşriyeti meselesi. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımız zaman, şu önce konumuzu şu şekilde özetleyelim. Birinci mertebe, Allah her şeyi bilmiştir. İkinci mertebe, Allah bu bütün bildiğini yazıya dökmüştür. Üç, bu yazıya dökülen ve Allah'ın bilgisi her şey. Yani şimdi Allah her şeyi bilmiştir dediğimizde, onun için kainattaki her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyle mi? Kainattaki her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Şimdi mesela örnek veriyorum. Allah her şeyi bilmiştir. Ebu Cehil'in kafir olacağını Allah bilmiş midir? Bilmiştir. Bunu yazmış mıdır? Yazmıştır. Öyleyse Ebu Cehil'in küfrü Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Ya problem insanların kafasını karıştıran nokta da burası. Niye Allah birinin kafir olmasını diler ki? Yani insanları tarih boyunca kafalarını karıştıran mesele burası. Yani Allah hem birinin kafir olmasını dileyecek. Yani bir adam kafir olmak istediğinde Allah dilemediği müddetçe kafir olamaz. Bir adam hem bunu dileyecek hem de Allah azze ve celle bunun üzerine kafire azap edecek. Hani bu Allah'ın adalet sıfatıyla mesela Mutezile'nin ayağını kaydıran Allah'ın meşiyetini inkar ettikleri, saymadıkları nokta burası işte. Bu Allah'ın adalet sıfatına aykırı değil mi? demişler mesela. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi bunu açıklayacağız. Yani mevzu anlaşıldı değil mi? Her şey Allah dilemişse o zaman kainattaki her şey fasıkın, fıskı zalimin, zulmü, müminin imanı hepsi beraber olmak üzere kimin şeyindedir? Allah Azze ve Celle'nin dilemesiydedir. Şimdi normalde biz diyoruz ki kainatta hiçbir şey yoktur ki bu Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin dışına çıkmasın. Ama bu asla şu demek değildir. Yani bunu da biz neye dayanarak söylüyoruz? Bunda Allah'ın ayetlerine dayanarak söylüyoruz. Men yeşe illahu yudlilu ve men yeşe yec'alehu ala sirat'in Allah kimi dilerse saptırır. Kimi de dilerse ne yapar? Sırat-ı müstakim üzerine kılar. Yehdi men yeşau ve yudlilu men Allah dilediğini saptırır, dilediğini de ne yapar? Dilediğini de hidayete erdirir diye. Şimdi bunu söylerken biz bu demek değildir ki insanın iradesi ve insanın dilemesi yoktur. Allah azze ve celle insana da irade vermiştir. Allah'ın da neyi vardır? Allah azze ve celle'nin de bir iradesi ve bir dilemesi vardır. Ne diyor Allah azze ve celle ayet-i kerimede? Bu konuyu bu ayet üzerinden anlatacağız. Bu ayet üzerinden de anlamaya çalışın. İn huve illa zikrun lil alemin. İn huve illa zikrun lil alemin. Limen sha'a minkum heyi istikim ve ma te illa en yasha Allah rabbel alamin in hu illa zikrun kuran için söylüyor o ancak alemlere bir uyarıdır limen sha'a minkum en yestakim sizden dileyen istikamet bulsun diye yani o kitaptan sizden kim diliyorsa istikamet bulsun diye şimdi burada Allah kula bir irade bir dileme verdi mi verdi. Kulun bir iradesi, bir dilemesi var. Ama akabinde ne dedi? "Ve ma teşaaunne illa ey Allahu rabbil alemin." Lakin Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz dedi. Öyle mi? Şimdi burada biz ne an, nasıl bir şey anlamamız lazım? Bu ayetten şunu anlamamız lazım. Allah her kula imanı ve küfrü, hakkı ve batılı, doğruyu ve yanlışı seçeceği bir irade vermiştir. Lakin bu irade mutlak bir irade değildir. Allah'ın iradesine ve Allah'ın dilemesine bağlıdır. Öyle mi? Yani bütün kainattaki tüm iradeler yine hangi iradeye bağlıdır? Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah dilemedikçe insanlar da ne yapamazlar? İnsanlar da dileyemezler. Ha, şimdi burada şöyle bir mesele geliyor. Ehli sünnetin itikadı bu. Kulun da dilemesi var. Allah'ın da iradesi var. Lakin kulun iradesi Allah'ın iradesine müstakil değil. E kulun da iradesi kainattaki bir şey mi? E biz dedik her şey Allah'ın dilemesinin altında, o zaman bu da Allah'ın dilemesinin altında. Burada iki grup sapıtmış. Bir grup demiş ki madem bizim irademiz de Allah'ın iradesine bağlı o zaman aslında bizim irademiz yok hakikatte. O zaman demişler biz şeydeki hava gibi, şey, havadaki e, rüzgarda duran yaprak gibiyiz. İsterse bizi bu tarafa, isterse bizi bu tarafa saptırır. Bunlar bu görüşün ismi ne? Cebriye görüşü, insanın iradesini inkar edip insanın çeydeki e, rüzgardaki yaprak gibi olduğunu Allah diledi işte adam içki içer mesela cebriyeye göre içki içmiyor. Allah dilemeseydi içmezdi mesela diyor e, adam. Bir de kaderiye dediğimiz yani Mu'tezile'yi temsil etmiş, Mu'tezile'nin temsil etmiş olduğu e, görüş var. Kaderiye iki kısım, bir kaderiyyetil gulat yani Allah azze ve celle ilmini de inkar edip kâfir olanlar, bir de bu Allah'ın meşiyetini şey etmeyenler yani tamam Allah dilemiştir diyorlar ama Allah kötülüğü hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah kötülüğü hiçbir şekilde dilemez diyorlar. Yani Allah azze ve celle kâfirin küfrünü dilememiştir. Allah azze ve celle hırsızın hırsızlığını dilememiştir. Allah azze ve celle zanninin zinasını dilememiştir diyorlar mesela. Bunlar da kimi temsil ediyorlar? Bunlar da Mu'tezile'yi temsil ediyorlar. Şimdi iki görüş nasıl çürür? İki görüş de şöyle çürür. Mu'tezile'nin görüşüne geldiğimizde Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye bunların görüşünü çürütüyor. Yani يهدي yaşa, يشا و yaşa. من يشا. Sonra da Allah delaleti diliyor ve dilediğini delalete hesaptırıyor. E mesela e Cebriye'nin görüşünü ne çürütür? Cebriye'nin görüşünde şu çürütür Allah delalet ehline azap ediyor. Öyle mi? Yani sadece Allah'ın dilemesiyle olmuş olsaydı bu delalet, Allah azze ve celle bunlara ne yapmazdı? Bunlara azap etmezdi. O zaman iki görüşle Kur'an'a göre ne olmuş oldu? Çürümüş oldu. Orta görüş ne? Ehli sünnetin görüşü. Allah kula da bir irade vermiştir. Allah'ın kendi iradesi de vardır. Kul kendi isteğiyle, kendi rızasıyla hakkını yapar, hakkı seçer. Ama bu asla Allah'ın iradesini ne yapamaz? Allah'ın iradesinin ve Allah'ın meşiyetinin dışına çıkamaz. E şimdi bunu niye söyleyeceğiz? Şöyle söyleyeceğiz. Allah insanın fıtratına doğrunun delillerini yerleştirmiş midir? Yerleştirmiştir. Allah kainata insanı doğruya sevk edecek olan delilleri yerleştirmiş midir? Yerleştirmiştir. Bunları insanlara hatırlatmak ve insanların gözünde açığa çıkarmak için peygamberler göndermiş midir? Göndermiştir. Uyarıcılar göndermiş midir? Göndermiştir. Onların davetini kitaplaştırıp insanlara insanların önüne bırakmış mıdır? Bırakmıştır. Allah, insandan özrüne yapmıştır. İnsandan özrü kesmiştir. Rüssülün, mübşşirine ve munzirine li ala ykunu lill-nas ala Allahı hujjetun ve ve uyarıcı olan rasuller, ta ki rasullerden sonra insanların Allah'a karşı bir özrü kalmasın diye. Yani Allah dilemiştir. Ama Allah herkesin seçebileceği doğruyu da batılı da insan önüne ne yapmıştır? İnsanın önüne koymuştur. Burası anlaşıldı mı? Tek tek gideceğiz mesele. O zaman şimdi hemen yani şu soru çıktı ortaya. Peki tamam böyle biz bunu böyle kabul ettik. Bunda problem yok. Peki Allah şerri niye diler? Veya Allah azze ve celle küfrü niye diler? Veya Allah azze ve celle ee, zina, zani'nin zinasını niye dile? Mesela şimdi biz diyoruz zani zina yaptığı zaman Allah dilemese zina yapabilir mi? Yapamaz. O zaman Allah dilemesin. Yani Allah Azze ve Celle dilemesin olmasın. Değil. Şimdi en başa döneceğiz. Biz dedik ki kader iki tane esas üzerine döner. Ana esas. O da nedir? İlim ve hikmet. Bizim ilmimiz de Allah'ın ilmine göre mahduttur. Bizim hikmet anlayışımız da Allah'ın hikmet anlayışına göre mahduddur, sınırlıdır. Ondan dolayı biz bu teşbihte hata olmasın, bizim kader konusundaki misalimiz birinci kattan sokağa bakan insanla, onuncu kattan sokağa bakan insanın durumu gibidir. Birinci kattan bakan sadece caddeyi gördüğü için yorumları sadece gördüğü sokağa göre olacaktır. Onuncu kattan bakan bütün semti gördüğünden dolayı yorumları ve tasarrufu daha kapsayıcı olacaktır. Allah'ın ilmi de hikmeti de bizden sayısız ve sınırsız daha yüce olduğundan ötürü Allah azze ve celle'nin tasarrufu ve yaptıkları elbette ki bizden ne olacaktır daha farklı olacaktır. Mesela örnek olarak söyleyelim. Bir ayet üzerinden gidelim. "Ve tilkel eyyamu nudaviluha beyne'n-nasi ve liya'lem Allahu'l-lezina amanu ve şuhada." Biz bu günleri işte böylece insanların arasında döndeririz ki Allah iman edenleri açığa çıkarsın ve sizden şehitler edinsin. Öyle mi? Ne anlatıyor bu ayet? Uhud gününde Müslümanların hezimetini anlatıyor. Öyle mi? Normalde Müslümanların hezimete uğraması, Müslümanların sıkıntıya uğraması Allah'ın fesattır, şerdir. Öyle mi? Allah niye böyle bir şerri diler? Allah hikmetini anlatıyor. Ta ki iman edenler açığa çıksın ve Allah sizden şehitler edinsin ve yumhis Allahu allazina amanu ve kafirin. Ta ki Allah mümin olanları çekip satsın ve kafirleri de ne yapsın? Kafirleri de yok etsin, helak etsin diye. Normalde demek ki Allah niye böyle yapmış? Yani şer fesat olmuş. Allah niye bunu dilemiş? Bir, Hakiki iman edenler ortaya çıksın diye. İki, Şehitler olsun diye. Demek ki Allah demek şer Allah'a sevimsizdir ama şehitlerin olması Allah davası da uğrunda canların verilmesi, Allah için birilerinin kendini feda etmesi bu Allah'a daha sevimlidir, öyle mi? Ta ki iman eden yani mümin olanları Allah seçsin, kafir olanları da ne yapsın? Kafir olanları da helak etsin. Demek ki buradaki bu fesada Allah niye diledi? Söylemeseydi bizim bilmeyeceğimiz dört tane hikmetten ötürü diledi. Hakiki iman edenler açıka çıksın, Allah yolunda şehitler olsun ki müminler seçilip şimdi hakikimi müminler açığa çıkarken müminler de kim musibet anında kim doğru sözlü kim yalancı müminlerin nazarında da bu açığa çıkıyor. ve kafirler de ne olsun kafirler de helak olsun. Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam çok umumi bir hadis söyleyeceğim. Günah işlemeseydiniz laulem tuznibu lezehaballah bikum ve jaa bi aqwamin ahareen. Öyle mi? Şayet siz günah işlemeseydiniz Allah sizi götürecekti başka bir kavim getirecekti. Niye? Ta ki günah işlesinler de istiğfar etsinler. Öyle mi? Allah o zaman niye günah işlenmesini diliyor? Niye günah işlenmesini istiyor Allah Azze ve Celle? Çünkü Allah'ın rahmet ve mağfiret sıfatı açığa çıksın diye. Öyle mi? Bu da Allah'ın bir sıfatı. Yani günah işlemeyenler olsa Allah kimi mağfiret edecek? Kime rahmet edecek? Birileri günah işleyecekler, tövbe edecekler. Allah Azze ve Celle de onlara ne yapacak? Allah Azze ve Celle de onlara merhamet edecek. Mesela Allah'ın günah ve günah ehlini istemesinin, meşiyet etmesinin, dilemesinin sebeplerinden bir tanesi nedir? Sebeplerinden bir tanesi de budur. Demek ki mesele yine nereye dönüyor? Mesela ilim ve hikmete dönüyor. Yani Allah tamam şerri istemiştir, Allah kafirin küfrünü dilemiştir ama bu mutlaka O'nun bildiği bir hikmetten ötürüdür bize kapalı olan, bize mehdud olan o dersimizde bazı örnekler vermiştik öyle değil mi? Mesela normalde Allah cihad edilmesini istiyor ama bazı insanları kendisi cihattan alıkoyuyor. Yani cihada çıkmalarını dilemiyor. Bu normalde şer değil mi? Ayrıca bizim sorumuzun cevabı, Allah niye şerri Çünkü o adamlar cihada çıksalar, Allah diyor onlar cihada çıksalar size zarar vermekten geri durmazlar. Öyle mi? Sizin aranızda fitne yaparlar, sizden de onlara kulak verenler vardır. Allah bunu demeseydi, biz o engellenmiş adamların böyle bir probleme sebebiyet vereceklerini bilir miydik? Bilmezdik. Niye? İlmimiz mahdud olduğundan ötürü. Böyle bir hikmetini dilediğini bilebilir miydik? Bilemezdik. Niye? Çünkü bizim hikmet anlayışımız çok ne? Çok kasır. Demek ki Allah bildiği bir hikmetten yani bize perdeli olan bir hikmetten ötürü bazen şerri de, küfrü de, fıskı da, günahı da dileyebilir. La yuselu ama yefalu ve hum yuselun. O yaptıklarından soru sorulmaz. Niye? Çünkü birinin birini hesaba çekebilmesi için ya onunla aynı seviyede olması lazım veyahut da ondan bir üstte olması lazım. Öyle mi? Siz çocuğun babayı hesaba çektiğini gördünüz mü? Talebenin hocaya hesaba çektiğini gördünüz mü? Mümkün değil. Ya aynı seviyede olacak ya da biri birinden üstün olacak. La yuselu ama yefal. Ona soru sorabilecek hiç kimse yok. Çünkü ilmi ve hikmeti onun seviyesinde olan ya da ondan üstün olan hiç kimse yok ki. Her sorduğu soruya mesela insan Allah'ın yapmış olduğu her fiile bu konuda bizim için en güzel örnek nedir? Khidr ve Musa kıssasıdır. Khidr ve nedir? Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Yani tuttuğu gemiyi deldi. Ya sen bu fakir fukaranın gemisini niye deliyorsun? Yani ne gerek var hani? Sen bu zulümdür normalde diyor mesela. Oysa işte Allah kadıra diyor bunu yap. Niye? Çünkü görülmeyen kısımda zalimlerin gemileri gasp ettiğini biliyor Allah Azze ve Celle. Su alan bir gemiyi gasp etmez. Çocuğa vur, öldür. Öyle mi? E niye öldürüyorsun? çocuk Günahsız, masum çocuk öldürülür mü? Mesela çünkü Allah ne diyor? Biz o çocuğun büyüyüp de babasını ve annesini tuğyan ve küfürle kaplamasından korktuk diyor. Öyle mi? E biz bunu bilemeyiz. Biz o çocuğun daha büyümesini görmediğimizden ötürü. Ondan dolayı biz bunu bilemediğimiz için لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ yusalun. Yani Allah hiçbir yaptığında ne yapılmaz sorguya çekilmez. Allah şerri dilemişse mutlaka bunda bir hikmet vardır. Allah kafirin küfrünü dilemişse, zaninin zinasını dilemişse mutlaka bunda ne vardır? Mutlaka bunda bir hikmet vardır. Hatta bu konuda anlatılan güzel de bir kıssa vardır. Mu'tezile gibi hani bu konuda kafası karışık olup Allah'ın meşiyetini reddedenlerle ilgili. Derler ki bir tane adam Mu'tezile'nin imamlarından birinin yanına gelir. Ona der ki e benim şeyim çalındı, merkebim çalındı yani yük, yükümü taşıyan hayvan çalındı. Allah'a dua et de işte Allah bana o şeyi geri getirsin, Allah bana hayvanımı e, geri getirsin der. O da işte o muhtezilen imamı da o garibana dönmüş demiş ki yani Allah azze ve celle senin şeyinin çalındığını dilemedi der. Yani hani Allah senin e, merkebinin veyahut da yük hayvanının çalınmasını hiç diler mi Allah? Hani muhtezile ya Allah'ın şerri dile, dilemeyeceğini. E düşünüyor. O da diyor benim senin duama ihtiyacım yok. Niye benim senin duana ihtiyacım yok? Çünkü Allah dilemedi, hırsız tuttu benim şeyimi çaldı. Madem hırsızın dilemesi Allah'ın dilemesinden daha üstün geliyorsa o zaman benim şeye ihtiyacım yok. Benim senin duama da ihtiyacım yok. Öyle mi? Hani eğer Allah'tan istediğimiz zaman Allah isteme, bizim Allah'tan istememiz, hırsızın dilemesi Allah'ın dilemesine galip gelmiş. E biz şimdi Allah'tan istesek hırsızın dilemesi bile kendi dilemesinin üzerine gelen bir Allah nasıl benim merkebimi bana e, geri döndürecek diye çok da güzel ne yapmış oluyor? Bir cevap vermiş oluyor. Zaten bu konuda yani Allah'ın adalet sıfatına münafi olmasın diye meşriyetini ve dilemesini reddedenler aslında çok büyük bir hataya düşmüş oluyorlar. Çünkü Allah kafire kafir olmamasını dilemiş ama kafir kafir olmayı dilemiş. Yani kafirin meşriyeti Allah'ın meşriyetine galip gelmiş öyle mi? Allah yani bu anlayışa göre, Allah şerri dilemez, Allah küfrü dilemez diyen anlayışa göre herkesin dilemesi Allah'ın dilemesinin neyindedir? Allah'ın dilemesinin üstündedir. Bu baştan sona nedir? Baştan sona kitaba aykırıdır. Bu konunun tek çözümü nedir? Başta dediğimiz gibi o bize kapalı olan ilim ve hikmet kısmını ikrar edip orada ne yapmaktır? Orada durmaktır. Buraya kadar anlaşılmayan bir mesele. Sormak istediğimiz bir şey bu meşiyet meselesiyle ilgili sormak istediğimiz bir durum var mı? Yok. Anlaşıldı mı konu? Bu mesela kaderiye, işte kaderi, işte bir kulak diye yazdık, bir yavaş bir şimdide şey ayrı kalmıyor yani. Bu da yani küfürle itham edilmeleri için kaderi komple mi inkar etmeleri gerekiyor? Kaderi komple inkar etmeleri gerekiyor. Yani komple şeye girmeleri için kaderi komple inkar etmeleri, yani ilim. Daha doğrusu kaderin temeli ilim zaten. İlmi inkar ettin mi kaderin komplesini inkar etmiş oluyorsun. İki tane e, bu konuda aşırı uç ehli sünnetin yanında. Bir, kaderi komple ispat edip insanın dilemesini insandan alan. iki ya kaderin cüzünü reddedip ya kaderin küllünü reddedip e, insanı ilah gibi. Yani her dilediğinde mutlak iradeye sahip olan, e, insan olarak addeden bir şey var, e, bir anlayış var. Bu ikisi de nedir? Bu ikisi de yanlıştır. Doğru olan dediğimiz gibi tekrar söyleyecek olursak insanın da dilemesi vardır. Allah kula bir irade vermiştir. Lakin Allah'ın kulun iradesi mutlak bir irade değildir. Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani bu konuda aklımızda olan olacak olan ümde ayet hangisi olmalıdır? İn huve illa zikrül âlemin limen şâe minkum en yestakîm ve mâ teşâûn illâ en Allahu rabbül âlemin. Yani insanın dilemesini Allah'ın dilemesine bağlıyor. Ama Allah ne müminin imanını ne de kafirin küfrünü abes olarak dilemez. Mutlaka bildiği bir hikmetten ötürü. Eğer bunu dilemişse mutlaka bu nedir? Allah azze ve celle'nin yanında bir ilim ve bir hikmetledir. Abes değildir. Tamam. Anlaşıldı mı mevzu? İnşallah. Ha bir de burada şunu da zikredelim. Tabi bu da bilgi olarak yanımızda bulunsun. Bu meselelerin anlaşılması için taksimat açısından. Allah'ın iradesi iki kısımdır. Yani biz Kur'ân-ı kelime baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin iradesi iki kısımdır. Bunlardan bir tanesi nedir? İrade el kewniyedir. Öyle mi? Kevni olan iradedir. Bunlardan bir tanesi nedir? İrade şer'iyedir. Şer'i olan iradedir. İrade kewniye ne demektir? Meşiyet demektir. İrade kewniye ne demektir? Meşiyet yani Allah'ın bütün diledikleri hem olumlu hem olumsuz olanlar hem hayır hem şer olanlar hem iman hem küfür hem derlet hem midet bütün olanların o dilemenin ismi nedir? O dilemenin ismi irade kevniyedir. İrade şer'iye nedir? Allah'ın sevip razı olup diledikleridir. Öyle mi? Allah'ın sevip razı olup diledikleridir. Mesela kafirin küfrü kevniye irade midir? Kevni irade midir? Şer'i irade midir? Kevni iradedir. Müminin imanı hem kevnidir hem şer'idir. Öyle mi? Çünkü sonuçta mü'minim hem genel iradeye dahildir, hem de Allah'ın sevip razı olmasına dahildir. Hem de şer'i imana nedir? Dahildir. Peki gene aynı soruyu hani ben daha basit bir şekilde sordum, cevapladım. Genelde şu şekilde sorulur bu soru. Allah şer'en istemiş olduğu veya Allah kevnen istemiş olduğu bir şey niye şer'en istemez? Öyle mi? Allah kevnen istemiş olduğu bir şey niye şer'an istemez? Yani soru biraz böyle olunca akademik bir soru gibi oldu. Bunun daha basitleştirilmiş hali ne? Allah kafirin küfrünü niye diler? Öyle mi ya? Yani normalde Allah küfürden razı değil. Allah kâfirleri sevmiyor. Öyle mi? Allah mesela kibir ehlini sevmez. Allah büyüklenenleri sevmez. Ama Allah niye büyüklenenin büyüklenmesini, kibirlenenin kibirlenmesini ediliyor? Yani soruyu hani daha böyle basit soracak olsa dediğimiz gibi mutlaka bildiği bir hikmetten mutlaka onun yanındaki mutlak olan elimden ötürü. Çünkü Kur'an'da bize anlattığı bütün kıssalarda hayrete düşüp gerçekten la yuselhamme yefal ve hum yüs'alun. Allah yaptıklarından hesaba çekilmez. Çünkü çekile onu hesaba çekecek ilim ve hikmete sahip olan başka bir varlık söz konusu değil. Ya yani bu soru bu şekilde sorulur. Hani kevlen istediği bir şeyi şer'en niye istemez? Hani şer'en şer'i iradeyle kafirin kafir olmasını istemiyor Allah. Çünkü bundan razı değil. E niye kevlen bunu diliyor? E o zaman dediğimiz gibi mutlaka bildiği bir şeyden ötürü, bildiği bir sebepten, bildiği bir hikmetten veyahut da hiç bilmesek bile biz deriz ki Allah yaptığından hesaba ne yapmaz, çekilmez. O böyle dilemişse doğru olan budur denilir. Anlaşıldı inşallah mevzu. İnşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ hamdulillahi رَبِّ alamin.